Ey Eyvah-ı Şehit'in rejim, Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah, ya Rabbil Alim. ve selam, haleke, la seyyid-el-evlin ve la ahirin. Ve'ilav cemiyyillim, yayıb Rabbil Allah'ım, güzel isimlerini anlamaya Rabbimizi en esma ve huskasından tanımaya çalışıyoruz beraber. Bugün inşallah Allah'ın ve Şakir ismini anlamaya çalışacağız. Allah'ın bir Şakir ismi, bir de Şekur ismi vardır. Şekur, şükredilmeye layık olan demektir. Şükrü, hak eden demektir. Şakir, şükreden demektir. Allah şükreden. Yani teşekkür eder. Bir de kullarını teşekkür edecek hale getirir. <gülüyor> teşekkür etme nimetini ona ihsan eder, ikram eder. Ham, şükür de işine alır. Yani elhamdülillah herrebil ademin dediğimizde aynı zamanda Allah'a şükür de yapmış oluruz. Şakirlerden de olmuş oluruz. Yani şükredenlerden de olmuş oluruz. İster hamd etmek olsun, ister şükretmek olsun, ister Allah'ı tesbih etmek olsun, Allah'ı takdis etmek olsun. Bunların hepsi de Allah'ı sevmekle ilgilidir, imanla ilgilidir. İnsanın Allah'a hamdi, şükrü, tesbih takdisi, imani kadardır. Yani Allah'ı sevdiği kadar imanır. Eğer imanı Allah'ı sevmek olarak anladırsa Allah'ın isimlerini anlarız. Rabbimiz'i tanırız yani. Rabbimiz'in bizden ne istediğini anlarız. Yoksa kendi kendimize hayale kapılır ibadetimizi yaparız, yanlış yapmamaya çalışırız, sonra kazanırız, cenneti güverdi diye hayat bulmuş oluruz. Allah korundan kendisine şükretmesini, <gülüyor> teşekkür etmesini ister. Hem de her bir nimete karşılık. Ayet şeride Allah buyurdu ki, Allah'ın nimetleri <gülüyor> toptan saymaya katmışsanız da sayamazsınız dedi. Size o kadar çok nimet ihsan etmiş ki onu böyle pek pek, pek tavsiye olarak değil, toptan saymaya katmışsanız da sayamazsınız dedi. Yani her bir nimete teşekkür gerekir. Nimete teşekkür ettiğinde, şükrettiğinde o nimetin hakkını ödemiş olursun. Ama şükür nimetin cinsiyle yapılmalıdır. Mesela, Allah zahiri olarak göz vermiştir, kulak vermiştir. Bununla ne yapması lazım? Allah'ın emrettiği gibi, hekmetle bakması lazım. Allah'ın ayetlerini okuyup anlamaya çalışması lazım. Allah'ın ayetlerini dinlemesi lazım. Akıl vermiştir, gönül vermiştir. Gene aynı şekilde Allah'ın emrettiği gibi, Allah'ın bak dediği gibi bakın aklıyla, iradesiyle anlamaya çalışın. Hüküm vermesi lazım, ara vermesi lazım. Allah'a gitme kararı lazım. Manevi olarak Allah kendi ruhundan nefretmiştir, gönül vermiştir. İman vermiştir, aşk vermiştir, bu vermiştir, hidayet vermiştir. Bunların her bir şükrünü eda etmesi lazım. Yani gerektiği gibi yapaya çalışıp Allah'a şükretmesi lazım. Allah şükretmeyenler için nankör dedi, kafir dedi, şükretmeyenler için. Onlar Allah'a şirk koşuyor dedi. Ayetleri okurken hep beraber anlayacağız inşallah. Allah şakir ve alimdir, dedi. Allah teşekkür eder. Kime teşekkür edeceğini en iyi bilendir. Kim teşekkürü hak etmiş, Allah alimdir, onu bilendir. Allah şakirleri, şükredenleri, yaptıklarıyla mükafatlandırır, dedi. Şükrün karşılığını verir, dedi. Allah şükredeni, Hamd'e, övgüye, şükren ve dedi. Bir de Resulullah Efendimiz ne buyurdu? Nimete vesile olana teşekkür etmeyen Allah'a şükretmiş etmiş olmaz. Yani işte nimeti Allah göndermiş, kim vesile olursa olsun o önemli değil diyemez. Önce nimete vesile olana teşekkür etmesi lazım. Çünkü Allah'ın Şakir ismi o kurul üzerinde teşvik etmiştir. Dolayısıyla Allah'ın şakir ismini şükretmiş oldu, teşekkür etmiş oldu. Bu teşekkür etmeli, sonra Allah'a şükretmeli. rahim. Ma bi Allah size neden azab etsin? Allah size ne diye azap etsin? Yani Allah eğer size azap ederse bir şey mi kazanır? İn şeker ve amen Eğer şükrederseniz ve iman ederseniz Eğer azap görüyorsanız şükretmediğiniz içindir, iman etmediğiniz içindir. Önce şükür gelir sonra peşinde iman gelir. Şükretmenin imanı olmaz. Şükredtiği işi imana sahip. Çünkü eğer şükrediyor, teşekkür ediyorsa karşısındakine ne demiş olur? Sen güzel yaptın. Senin yaptığını beğendim. Senin yaptığını sevdim. Senin yaptığın bana fayda verdi. Deyip iman eder. Onu sevedir. Yani. Onun için önce şükür, sonra iman gelir. Yani önce şükretmesi lazım ki iman edebilsin. Şükretmiyorsa iman olmaz. Allah güzel yaptı, güzel yapıyor demediyse Allah'ı severmez. Allah'ın yaptığını beğenmeyen Allah'ı nasıl sever? Neden iman etmiyor? Şükretmediği için. Çünkü Allah'ın kendisini ihsan ettiği gibi nimetleri görmezden gelmiş, inkar etmiş, yok saymış. Yani... Küfretmiş. Şükür Şükürle küfür birbirinin tersi, birbirinin zıttıdır. Şükretmeyen nimeti örter, yani kafir olur. Hakikati örter, kafir olur. Allah'ın ihsanını ikramını örter, sanki o ikram etmemiş gibi davranır, düşünür, kafir olur. وَكَانَ Allahı شَاكِرًا عَل۪يمًا Muhakkak ki Allah şükredenleri en iyi bilendir. Allah şükredenleri en iyi bilendir, şükreden imanı verendir, ikram eder, şükredeni sever. Dolayısıyla seybvisiyle tecelli edip imanı verendir. Eğer birinin imanı kemale ermemişse. Allah'a olan sevgisiyle ne şikayet ediyorsa şükrüne bakmalıdır. Şükürsüzlüğüne bakmamalıdır daha doğrusu. İnne'safa <loaf> ve'l-merve min şa'irullah. Safa ile Merve Allah'ın şairindendir. Yani sembol. Hacca gidende Safa ile Merve arasında Hacer annemizin Hz. İsmail Öztürk'ü ararken gidip geldiği iki teferin arasıdır. Hemen men haccel beyte evit temere kim hacc -e ederse ya da ımre yaparsa ve lânâhe aleyhi sen yetembefe biha. Bunları tavaf etmesinde ikisinin arasında gidip gelmesinde onun için herhangi bir günah sorumluluk yoktur. Lemen tetova hayran her kim ki isteyen severek bir hayır yaparsa bir güzellik yaparsa ve inna'llahi şakirun alim. Muhakkak ki Allah şakir ve alimdir. Allah teşekkür eder. Kime teşekkür edeceğini de en iyi bilen, layık olana teşekkür eder. Neyin karşılığında onu yapar? İsteyerek, severek, bir hayır yaparsa. Bu Allah'ın emrettiklerinin dışındaki bir şeydir. Yani farzın dışındakilerdir bunlar. Namaz oruç tutmak, hac etmek değil. Bunun dışında çift isteyerek, severek, Allah'ın rızasını kazanmak için bir güzellik, bir hayır yaparsa o teşekküren layık bir iş yapmıştır. Allah ona teşekkür eder, ona karşı Allah şakir, teşekkür eder. Mesela bu ayeti beraber anlamak çalıştık. Nasıl anlamamız gerekir? Neden Allah'ın Şakir ismi Safa ile Merve arasında gidip gelmekle ilgili oldu? Çünkü annemiz Hz. İsmail susuzluktan ölmesin diye o iki tepenin arasında koşup su aradı. Acaba bir kervan falan buradan geçer mi? Biz su bulabilir mi? Bir o tepeye koştun, bir o öteki tepeye koştun. Herkesin bir İsmaili vardır. Allah'ın kuluna nefretliği ruh, onun en sevdiği ve İsmaili'dir. Yani canidir, ruhudur. Onun hakikatidir, nefsinde hakikatidir. O ölmesin diye onun da koşması lazım, koşuşturması lazım. Helak olmasın diye boşması lazım. Helak olmaması için ne yapması lazım? İbadet yapması lazım, abdiyet yapması lazım, Allah'a kulluk yapması lazım. Hayırdan her ne yaparsa yapsın, manevi tarafını büyütmüş olur, güçlendirmiş olur, manevi olarak Allah'a yaklaşmış olur. Bu için koşup koşuşturması lazım. Kim? Manevi tarafını büyütmek için, kemalı erdirmek için koşup koşuşturursa, o teşekküre layık bir iş yapmıştır. Allah'a yakın olmak için, Hazreti insan olmak için koşup koşuşturursa, o teşekküre layık bir iş yapmıştır. Ve Allah ona teşekkür eder, onu şükredenlerden yapar. İstediğini ona ihsan eder, ikram eder. Sonuçta suyu nasıl buldu? İsmail, ayalıyı yere vururken su zemzem oradan fışkırdı. Allah nimeti ayalının dibinden verdi demek. Nimeti onun ayalına getirdi demek. Kurtuluşu onun ayalına getirdi demektir. Vema Muhammed, illa Rasul. Muhammed, azam Rasulü. Kadıralar, min kablihi Rasul. Ondan önce de Rasul'de gelip geçmiştir. Efeyimatte el buti. Şimdi o ölür veya öldürülürse, in ala siz ayaklarınızın, gökçelerinizin üzerine gerisin, geri mi döneceksiniz? Yani o ölürse, siz Allah'tan yüz mü çevireceksiniz, İslam'dan yüz mü çevireceksiniz? Her kim ki gökçesi üzerine geri dönerse, Falen yedurullah'a şeytan Allah'a hiçbir şeyle zarar veremez. Ve seyyirullah şakiridir. Allah şük edenleri mükafatlandırır. Allah senin Rabbin benim dedi. Sen peygamberle beraber olsan bile o da senin gibi bir beşerdir. Allah'ın Resulü Ondan önce de Resuller gelip geçmiştir. Şimdi o ölür veya öldürülürse siz geri mi döneceksiniz? Yani bir bana tut dedi. Benimle ol dedi. Senin Rabbin benim. O peygamber de olsa onun ölümlü olduğunu unutma. Senin benimle olman gerekir. Ayet devam ediyor. Hiçbir nefis yoktur, hiç kimse yoktur ki onun ölümü Allah'ın izniyle olmasın. Allah dilemedikçe hiç kimse ölmez. Hangi şekilde ölürse ölsün bu böyledir. Kitaben müeccelen, o kitapta yazılıdır. Herkesin eceli kitapta yazılıdır. وَمَنْ اُرِيْتْ سَوَابًا لُنْيَا نُؤْدِهِ مِنْ حَقْ Kim dünyayı isterse, dünyanın sevabını yani ödülünü isterse, nimetini isterse, O'na ondan veririz. وَمَنْ مُعِقْ سَوَبَ الْاَحِرَيَةِ نُفْتِهِ بِنْهَا Kim de ahiretin ödülünü isterse ona da ondan veririz. وَسَنَرْزِي شَاكِرِ Şükredenleri, şakir olanları mükafatlandıracağız. Şakir olanlar ahireti isteyenlerdir akileti tercih edenlerdir. Allah'ın kendisi için tercih ettiği tercih edenlerdir. Ama biri dünyayı istiyorsa sadece arayacak bir şey dünyaladır. Men kane yuridu, acile kim o peşin olanı acil olanı yani dünyayı isterse onu dilerse, irade ederse Ajyal nallah fiha ma neşa limenluri. Ona ondan veririz, dilediğimiz kadarıyla. O dünyayı, o peşine ne kadar isteyip peşinden koşarsa, biz de onun dilediği ve kendi dilediğimiz kadarıyla ona ondan veririz. Limenluri du verdiğimiz kadarıyla yalnız dedi. Sonra orayı cehenneme yaslar. Sonra onu cehenneme yastarsın. Niye yastırıyormuş? Dünyayı istediği için. Ama dünyadan beridir. Orayı ondan esirge Ama sonra onu cehenneme koyarız, cehenneme yastarsın. Mezmûmen medhûrâ, kovulmuş ve kınanmış olarak, kovulmuş ve kınanmış olarak, nasıl, iblisi nasıl kovduysa Allah, iblisi nasıl rahmetinden mahrum ettiyse öldü. Yani Allah ona, ben sana ebedi bir hayat hazırladım, Hz. insana olasın diye seni dünyaya gönderdim, sen gittin dünyaya saplandın, ayıp etmedin, sen altını böyle mi kullandın? Deyip, onun kıına, sana yazıklar olsun. Sen bana böyle mi teşekkür ettin? ve devam ediyor ve men el ve sa sa her kim de ahireti dilerse ahireti tercih ederse ve sa'a laha sa gerektiği gibi dayıkıyla sayede çalışır koşarsa koşuşturursa ve o Yalnız mümin olmak kaydıyla, iman etmek kaydıyla. iman yoksa istediği kadar koşuştursun o bir şey yaramaz. o mümin, eğer o müminse yalnız. Allah'a iman etmiş, Allah'ı her şeyden çok seviyorsa, sadece ahireti istediği için koşturuyor değil, cenneti istediği için koşuyor değil, eğer müminse yalnız. Belirleyi ki kânesi ayırm, meşgulüm. İşte böylelerin çalışmaları şükre layık olur, teşekkürlem layık olur. Ben ona teşekkür ederim. Bunu sen güzel yaptın, seni takdir ettim. Yaptığını beğendim. Yaptığım şükre layık. Olur. Kullan Nubiddu haulâ'i ve haulâ min etâ'i Rabb'i Hepsine dünyayı isteyene de verildim ahireti isteyene de verildim Bu Rabbinin ihsanidir Ve makâne etâ'i Rabb'i ke mahzûba Rabbinin ihsanı ikrami Kısıtlanamaz, Kısıtlanmış değil. Huzur, keyfe vezenle bazıların arabaat. Allah bak dedi. Ebedi hayatı da dünyaya kıyasa anlamaya çalış. Bak. Kimini kiminden nasıl faziletli kılmışız? Nasıl üstün kılmışız? Nasıl farklı farklı ikramdan bulunup insanlarin birbirinden üstlük kalıp faziletli bulunmuş. Benim <gülüyor> ahiret o derece. Ahiretteki derecelerse daha büyüktür. Çok daha çok daha büyük. En büyük en büyük dereceler ahirette var. en büyük fatnurlar ahirette var. Bunu dünyaya kıyasla anlayabilirsiniz. ''Bakın, bunu anlayın.'' dedi. ''Ve ekvelü heftîle.'' Fazilet itibariyle de en büyük ahiretteki dereceler. Neden Allah böyle buyurdu? Eğer ahirette yüksek derecelere sahip olmak isterseniz, faziletli olmak istiyorsanız bunun için gerektiği gibi çalışın deyin. La tec'al me Allah ilahen ahir. Allah ile beraber başka ilah edin mi? Fekat öde mezmûmen naxûlâ. Sonra da kınanmış, levvedilmiş, yalnız Oturup kalırsın. Tek başına oturup kalırsın. Rabbini kaybedersin. Niye yalnız oturup kalıyor? Başkalarını Allah'a şirk koşunca Rabbini kaybediyor. Bunu yapmadın ya Allah. Şükre ayıp her ne olursa olsun eden dair o mutlaka Allah'tan bize gelen ikramdır. Onun için başkalarını buna ortak etmedi. Nimete vesile olanı görüp ona teşekkür etmek ayrı şeydir. Sanki nimeti o vermiş gibi anlamak ayrı şeydir. Mesela biri hasta olduğunda doktora gitse, Doktor ilacı verir, reçete yazar, ilacı verir. O dese ki, ben doktora gittim, iyileştim dese, Allah ile beraber ilah edin, bir direktir. Ne demesi lazım? Şifayı Allah verdi. Doktor da bu silahı vurur. Ben doktora gitmeseydim, ölürdüm. Ya da faraca doktora ölür ölürdü dese, bu şirk yok. Allah eceli takdir etmiş, o bir kitapta yazılıydı Her Hebe olursa olsun önce Allah diyoruz, sonra vesileyi görüyoruz. Bu nimet için de böyledir. musibet için de böyledir. Rabbim beni imkana tabi tuttu deyip sonrası sebebi görür gerekeni yapmaya çalışır. Peskuruğumü Beni şirkedim ki ben de sizi şirkedim. Veşkuruğumü vallatepuru. Şükrenizi bana, yap. bana şükredin. Nankörlerden olmuyor, küfür edenlerden olmuyor. Yani şükretmezsen küfür etmiş olursun, inkar etmiş olursun, <gülüyor> Nankörlük yapmış olursun. Şükretmen için ne yapman Allah lazım? Allah'ı zikretmen lazım. Allah'ı unutmaman lazım. El halükarda hangi nimet gelirse gelsin bu Rabbimden, bu Allah'tandır deyip Rabbini zikretme anlarsın. <gülüyor> hangi musibet gelirse gelsin Rabbi beni imtihanat halükü tuttu deyip Rabbinizi zikretme anlarsın. Yoksa, yoksa küfredenlerden, inkar edenlerden olmuş olursun. Rabbini inkar etmiş olursun. Bir de Allah iblisi huzurdan kovarken İbriş söylemişti, yarabı bana insanların tekrar dirileceğine kadar izin ver. Bu durumda Allah sana izin verilir dedi. Ben de onların önlerinden, arkalarından sağlarından, sollarından gelip onları yoldan çıkaracağım çok bir şükrede, bunu dedi. Allah ne bulurdu, git dedi. Eğer onlar sana uyasat, kim sana uyarsa, senle beraber hepiniz cehenneme dolduracaksın. Eğer şükretmezlerse, senin söylediğin gibi yaparlarsa, yapanları senle beraber cehenneme dolduracak. O için şükretmeyen, şükretmeyen imanı olmaz. Şükretmeyen şeytana iblise tabi olmuş. İblis onu kendine bağlamış ve içinde sürüklemiştir. Yani İdir onun boynuna geçirmiş, peşinden sürüklüyor demek. Kim seviyor? Allah'çı. Wal O gün kıyamet günü tartı haktır. Mutlaka tartıp vuracağız. kurt Kimin tartısı ağır gelirse o kurtuluşa ermiştir. O umdu buna kavuşmuş. Ve man istafet hafif gelirse onlar da netişlerini ziyan ettiler. Ziyan etmişlerdir. Netişetin kendilerini ziyan etmişlerdir. Kendilerini kaybetmişlerdir. Neyi kaybetmiş? Allah'ın kendisine nefettiği ruhu kaybetmiştir. Mizanda ki nedir? Tarzi amelidir. Amelin nereden kaynaklanıyor? İmanından, gözünden. Allah'ın kendisine nefettiği ruhdan dolayısıyla en esmav hüsnadan tecelli eder. Yani izana konulan en esma-ül husna, onun izam eden Allah'ın isimleridir. Çünkü amelce o isimlerden tecelli ediyor. Yani öz itibarıyla oldu. Onlar nefislerini ziyan etmişlerdir, kedilerini kaybetmişlerdir. Neden kaybetmişler? Bir makamın, bir ayetin Deslimun. Ayetlerimize de dolayı. Ayetlerimizi karanlıkta bıraktıklarından dolayı. Yani görmezden geldiklerinden dolayı. Anzama masaktan geldiklerinden dolayı. Bunun için kendilerini kaybetmişlerdir. Onun için takirleri hakik gelmiştir. Mekenal komfi er. Doğrusu biz sizi yer yüzüne yerleştirdik. Vacaalna komfiha mea iş. Orada sizin için keçimlik vardır, mimet vardır, ikram vardır, maşşak vardır. Kaliben mât eskuru. Ne de az şüpheliyorsun. Vela hadh halafna sizi yarattı. Neden şükretmeniz gerekir? Allah onu belaya ediyor. وَلَقَدْ خَلَبْنَاكُمْ Sizi yarattı. سُمَّ سَوْوَرْنَاكُمْ Sonra size suret verdik. Tasvir ettik, size suret verdik. سُمَّ قُلْنَا دِي مَلَا۪يكَتِ سُجُدُو li آدَم Sonra meleklere, Adem'e secde edin dedik. Allah önce siz dedi. Sizi yarattık. Size sürgün verdik. Sonra meleklere Adem'e secde edin. Sen Ademsin dedi. Siz Ademsiniz dedi. Melekleri size secde ettirmiş. Yani sadece babanız Adem'e değil. Size secde ettirmiş. Çünkü senin Adem'de bir farkın yok. Adem neyse sende o olsun. Tesecevdu iddâ iblis Melekler secde ettiler. İblis hariç. İblis secde etmedi. neden İblis secde edenlerden olmadı. Neden? Çünkü İblisin şükrü yoktu onunla. Nankördü de ondan. Allah'ın kendisine verdiği nimetleri görmezden geldiği için. Ayet devam ediyor. Kâle mâ mene'ayke elâ tescûde iz Amr. Allah indise buyurdu ki ben sana emretmişken seni hiç secde etmekten men eden nedir? Neden secde etmedin? Buna ne manayı buldu? Kâle ene halikü kibriste ki ben ondan daha saygılıyım. Halakteni bin nar ve halaqte ruh bi kib. Dedi ki biz beni ateşten yarattın. Onu da çamurdan yaratmışsın. Onun için ben ondan daha hayırlıyorum. Yani zahire bakıp hüküm verdi. Allah'ın nefetliği ruhuna bakmadı, zahire bakıp hüküm verdi. Onun için ilk ırkçılığı iblis yapmıştı. Beni ateşten, onu çamurdan yarattı değil, ırkçılık yaptı. Eğer Allah'ın nefetliği ruhuna bakmış olsaydı, secde edeyim. O'nun yok saygı, bir insanda, insana bakarken, insanlara bakarken eğer Allah'ın ona nefretli ruha göre bakmazsa ona vermiş olur. Onun güzelliğini secdeye layık olduğunu görmemiş olur, anlamamış olur. Ondaki güzelliğin Allah'a ait olduğunu anlamamış olur. Gözünü kapatmıştır, zülbetmiştir O'nun. Allah buyurdu ki in orada bu maneviydi orası senin çıkıp döneceğin yerde değil senin durduğun o mevki o makam çıkıp geleceğin yer değil in orada sen buraya değilsin. Onun için kim insanlara büyüklük taslarsa, kibirlenirse Allah in ne Neyle büyüklenirse büyüklensin. İster ırkıyla biriyle büyüklensin, ister mevkusi makamıyla, malıyla büyüklensin. Her neyle insanlara büyüklük yaparsa yapsın, iblisin durumuna düşer. Onun için söylüyoruz, cehenneme gidenler mutlaka kibirlerinden dolayıdır. Tahrud, çık ortandır ya Allah. İnde ke Çünkü sen küçüksün dedi. Küçük. Sahib, küçük demek. Çünkü sen küçüksün. Sen küçüldün. Sen kendini küçüldün. Kibirlenmekle sen kendini küçüldün. Onun için kul ne kadar tavazü gösterirse Aşağı inerse, mümine karşı ziddet gösterirse, Allah onu o kadar yücelti. etti. Kim de kibirlenirse, o küçüktür, Allah onu aşağı indir. in aşağı iner. Allah eğer bunu bize anlatıyorsa, ibret alalım diyemez. Ondan fers çıkaralım diye Bize söylüyor onu. Kalef, فَاَنْزِرْ مِنَا يَوْمِي يَوْحَصُمْ İbniş dedi ki, beni insanların tekrar dirileceği güne kadar bana izin ver dedi. قَالَ <gülüyor> اِنَّكَ مِنَا يُزَلِ Allah buyurdu ki, sana izin verildi. Sana izni verdim. Ne yapacaksın? قَالَ فَبِمَا اَوَيْتَنِي مُسْ İbnüs dedi ki beni ihvaya düşürdüm. Yani ben tuzala düştüm. Beni tuzala sen düşürdün. <gülüyor> Ve Odenle lehum silah eke müstakim. Ben de senin silat-ı müstakimin üzerinde oturacağım. Sümme bâ fiyennehum min feyli eylihim ve min khalbiyyim. Senin silat-ı müstakimin üzerinde oturacağım. O silat-ı müstakimde gelenlerin önlerinden ve arkalarından geleceğim. Ve an eymariyi ve an şemaiyi. Onların sahlarından ve sonlarından geleceğim. وَلَا تَج۪يدُ اَخْسَرَهُمْ شَاكِرٍ Onların çoğu şükreder şakirlerden bulmayacaksın Eğer biri Allah'a şükretmiyor şakir değilse, şükreden bir kul değilse şeytan ya önünden ona gelmiştir ya atasından ya sağından ya da solundan. Şeytanın Önden, arkadan, sağdan, soldan gelmesi ne demektir? Şeytan önden geldiğinde ona gelecekten bu işte ileride senin durumun kötü olur. Ne buyurdu ayet kelimede? Şeytan sizi ya korkutur. da korkutur. Gelecekle ilgili korkutur. İşte senin çocuklarının geleceği şöyle olur, böyle olur. Gelecekte hoş alırsın. Diye korkutur. Korkutunca da olur, Allah'a güvenliği kaybeden şükür etmez. Önden gelince böyle yaklaşır, arkadan gelince geçmişinde verir. İşte geçmişte sen şöyle yanlış yaptın, böyle kötülükler yaptın, sen bu yolu gidemezsin, sen Allah'a vasıl olamazsın, gur olamazsın, sen zaten cehennemliksin, bu kadar turşla Allah seni nasıl affeder değil, bu sefer geçmişinden, arkasından gelir yani. Sağından gelir, solundan gelir. Sol tarafından geldiğinde, yani ona günahlarını işlemiş olduğunu bir işleyen günahları önüne koyar. Eğer sen Allah yoluna girersen, öyle devam edersen dünyayı kaybedersin. Nefsinin arzularını isteklediğini kaybedersin. Sağdan geldiğinde bu sefer bambaşka bir şekilde yaklaşır. Sen zaten cennetlisin. Sen de cennete gitmesi kim cennete gidecek? İbadetini yapıyorsun. Kimse de haklı yiyememişsin. Ve bu sefer onu kibirlendirir yine yoldan çıkarır. Ben özetle söyledim. Şeytanın önden, arkadan, yandan, sağdan, soldan gelmesi öyle Onun bir türlü hilesi vardır. Bu hileyi onlara yapıp, onları şükredenlerden bulmayacaksın, şakirlerden bulmayacaksın dedi. Şeytan bir kulağına salak olduğunda, ona yaptıracağı şey nedir? Şükürsüzlükmüş. Ayet devam ediyor. Allah buyurdu ki, kade. çıkış منها mazlume mahdura Allah gitse ki çık oradan dedi hem de kararmış ve kavrulmuş olarak oradan çık. Lemen tabi ake minhum onlardan kim sana tabi olursa uyarsa, seni dinlerse la em cehenneme en cehennem minkum esmaei hep cehenneme dolduracağım Kim sana uyarsa, hepinizi cehenneme sokar. Yani şükretmiyen şeytan'a uymuştur, cehennemlik olmuştur. Onun için bakacağız kendimize, şükrediyor muyuz, etmiyor muyuz? Resulullah Efendimiz gördü, Aleyhisselatu vesselam, Miraç Gecesinde cehenneme uğradığında. Cehennemdeki çoğu kimselerin kadın olduğunu gördüm. Cebrail kardeşime sordum. Neden çoğun kadınlardan mı diye? Ve buyurdu ki, onlar küfrettikleri için. Küfrettikleri için. Bu arada Hz. Ayşe araya girip yarıştırmak kadınlar nasıl ediyor? Yani durup küfür mü yapıyorlar? Hayır öyle değil. Buyurdu ki eşleri, hocaları onlara ikramda bulunur. Yedirir, içirir, giydirir. İkramda bulunur. Sonra ya işler tepkifmiştir ya bir sorun sıkıntı olmuştur. Herhangi bir şekilde bir nimet eksik kalmıştır, yapamamıştır, baya bir yanlış yapmıştır. Kadın dönüp der ki, senden bir de hayır gördüm, kullanıyor kendini senden bir de hayır gördüm. İşte böyle söylediğinde de küfürmüş oldu. Küfür etmek, nankörlük yapmak demektir. O ana kadar yaptığı bütün iyiliği, güzelliği yok saymış. Böyle biri, şükürsüz biridir. Böyle biri şeytana, iblise tabi olmuş biridir. Kocasına yapan, niye bunu yapsa böyle? Şakir olmadığı için, şükür ehli olmadığı için, yani bu Allah'a karşı da nankör. Onun için ne buyuruyoruz? Nimetre vesile oranakta şükür etmeyen Allah'a şükretmiş olmaz. Yani biri nankörse, Allah'a karşı da nankördür, bunu bile Yoksa insanlara karşı inançlırdı, teşekkür etmez. Ama güzel bir kuldur, ibadetini yapıyor. O şeklinden tabi olmuş. O ibadet yapıyor. O ibadetini şeytana yapıyor. Haberi yok onda. Evet. Kim böyle yaparsa Allah ne buyurdu? Kim sana uyarsa, şükürsüz olursa, hepimizi cehenneme dolduracağım dedi. Allah bir kule hesaba çekerken nasıl hesap gördü? günahlarını bir tarafa, sevaplarını bir tarafa koyuyor. sevaplarından yani onun mizanı ağır gelirse, bir ağır gelirse onu iyilerden sayar ebedi cehenneme, cennete gönderiyor. Değil mi öyle? O zaman bir insanın hali, hareketi, tavrı yarısı güzel, yarısı kötüyse ne yapmak lazım? Onu iyilerden saymak lazım. Allah'ın nazarıyla nazar ettiği bir bu böyledir. Yetmez. Allah iyiliğe, hayra, güzelliğe en az 1'e 10 verir. Günaha 1'e 1. Yani bir kulun 10 tane günahı bir tane sevabı varsa birbirine denk geliyor. Yani bir kulda 10 tane yanlış, bir tane güzellik varsa o yine güzeldir, o cennet Biz de insana bakarken Allah'a göre hesap görmemiz gerekir. Onda bir tane güzellik varsa o güzelliğini görüp onu sevmemiz lazım. Ona güzel dememiz lazım. Ama iblis bunun tam tersini yaptırır. Nasıl yaptırıyor? On tane güzel tarafı var, bir tane de yanlış tarafı var. O bir yanlışı ürüne koyup bu adam kötü bir adamdır. diyor. Niye onu öyle yapıyor? Düşman olarak görsün diye. Nefret etsin diye. Nefret etsin de kendisini unutsun. Yani şeytali unutsun diye yapıyor onu. Asıl düşmanını unutsun diye. Kendisiyle uğraşmasın. O tehlikeyi görmesin diye sağdan soldan önden arkadan gelirken onun farkına varmasın diye yapıyorum. Onun için insanlarda uğraşanlar, onu düşman görenler, insanı düşman görenler asıl düşmanı unutmuştur. Her etâ alel-insâni insanın üzerinden öyle bir zaman geçti ki لَمْ يَكُمْ شَيْهَنْ مَزْكُرُ O daha önce bir anılan, herhangi bir kıymeti değeri olan bir şey değil. İna خَلَحْنَ الْإِنْسَانَ مِنْ نُتْفَتِ اَمْشَارٍ Muhakkak ki bil insanı, karışık bir nütfeden yarattı. Daha önce, Anırmayan tarafı karışık olan o müttevi. İki damla su diye. Müttevi yani. ki <gülüyor> ve canlını semiyen vesile. Niye onu yarattık? İmkanı tabi tutmak için. Bunun için de ona gözler ve kulaklar verdi. O'nu gören ve işiten kıldı. Gören, işiten, zahiri görme, zahiri işitme değil, manevi işime, manevi görmedir. Yani hakkı görebilmedir, hakkı işte bilmelidir. İnna hedeyni aru Muhakkak ki biz ona yolumuzu gösterdik. <gülüyor> i̇mma şakire ve imma kefura. Artık tercih onu. İster şükredici olsun, şakir olsun, isterse kafir olsun. Tercih onundur. Evet. Onu gören ve işiten olarak ona ikram ettik, kıldık onu bir de yoru hidayeti de gösterdim tercih olumdur eğer şükrederse Allah'ın hidayetine tabi olur etmezse ne olur Kefir, kafir olur dedi. hakikati örtmüş olur dedi. ama tercih olur ister şakir olur ister kafir yani şakir olmuyor kafir oluyormuş ama tercih tamamen insana ayrılmış وَاِنْا رَقَيْكَ رَزْيُفَتْهِ عَلَى النَّاسِ Muhakkak ki senin, Rabbinin fazli, ikram-i ihsani insanın üzerinde gerçekten büyük olmuştur. وَلَكِنَّ اَسْنَرَيْهُمْ la يَشْكُرُونَ Ama insanların çoğunu şükretmez. Çoğunluk şükretli olmuştur. Vahv olanı, anşa ala komur, samal, ve absal, ve afide. Size gözler, kulaklar, gönüller veren o, kadirden manteşkuru. Ne de az şirk Yani gözüne, gönlüne, kulağına şükretmen lazım. Hakını vermen lazım. Eğer gözün hakkı görmüyorsa, hakikati görmüyorsa, Kur'an'ın hakikati işitmiyorsa, gönlün hakikati anlamıyorsa şükretmiş olmaz. Şimdi İbrahim er kanı ümmeten geldi. Billahi halife. Hakiki İbrahim Allah'a itaat eden, Allah'a yönelen ümmet. İmanlı önde rehber hem de hanif yani Allah'a hiçbir şeyi şirk hoşmaz. Velemiyoku mine ve o müşriklerden değil. Allah'a hiçbir şeyi şirk hoşmaz. Şaykidenli envomi <gülüyor> ve Allah'ın nimetlerine. Şükrederdi. Allah'ın nimetleri için, nimetlerine karşı şakir İşte vahu Biz de onu seçtik. وَهَدَاهُ اِلَا سِرَاتِ مُسْتَقِّمِ Onu, sirat müstakime, dost doğru yola hidayeti. Neden? Çünkü Şakir'di. Allah'ın nimetlerine karşı Şakir'di ondan. Şükrediciydi ondan. ve athaynahu fi'dunya hasenlen ona dünyada güzellik verdi ve innehu fil ahireti lemine's o ahirette de salihlerdendir sunna ohayna ileyhi sonra sana vahyet hitap sözü a fedilimizdir ene ista'be'e ibrahima hanifa hanif olan İbrahim'in milletine uygun, tabi oldu. Ve merhamet bile ki, o müşriklerden değil. Yani Allah'a hiçbir şey işe koşma. Zürriyette men hamelda me'anur. Allah bütün insanlara söylüyor, Nuh'la beraber taşıdığımız zürriyet sizsiniz. Siz Nuh'la beraber taşıdığımızlarımızı zürriyetlisiniz. Nuh'la beraber olanlar, olanların mümküzeliği mi var? Yani Nuh'la beraber olanlar sizin atalarınızdır, babanızdır. İnnehu kâne adlen şevkûran. O şifreden bir kuldur. Nuh Aleyhisselam şifreden bir kuldur. Onunla beraber olanlar da şifreden bir kuldur. Senin baban şifreden bir kuldur. Sen onu zülfiyetindesin. Dolayısıyla sen de öyle yap deniyor. Allahu halikü kulli şey. Allah her şeyi yaratan. Ve huve ala kulli Ve o her şeyin üzerinde vekil. Göklerin ve yerlerin anahtarı onun. Vallahi ne keferu bir O kimceler ki Allah'ın ayetlerini inkar ederler? Onlar ulai kehmu maflu. Onlar, onlar kısran oluyorlardır. خود افغان الله تأمرونی تأمرونی آمدوئی وهر جاهین دیشی ای Şimdi siz bana Allah'tan başkasına abi olmamı mı istiyorsunuz? Allah'a şükür menzer başkasına abi ol görmüştük. Ve lafı uhliye ileyke ve ila dabinne bi'qab. Baqa ki sana da sen demince ki şöyle vahyettik. Ley keshte eğer çık koşarsa Deh, <gülüyor> sen Amelin boşa gider. Yaptığın anların her ne olursa olsun, çik koştuğunda boşa gider. Velen, velen tekunen uğrayanlardan olursun. Çik koşmaktan sızıp her şeyi Allah'tan bilmeyince ister nimet olsun, ister musibet olsun. Onun başkasına bağladığında onunla yani Allah ile beraber görmeyince ona Allah'ın şirk koşmuş ve amelin boşa çıktı Allah. Yani imanın yoksa amelin boşa Allah sana da senden yüceklerine vahyettiğimiz gibi söylüyoruz. Yani benim sözüm değişmezdi. Benim nillâhe ve abu ve kum şakirin. müşrik olmamak için, Allah'a şirk koşmamak için ne yapmam lazım? Sadece Allah'a abdolup ona şükretmen lazım. Sadece Allah'a abdol ve ona şükür. Şükrün Allah'a ol. Teşekkürün Allah'a ol. Ve <gülüyor> ma Allah'ın hakkı, <gülüyor> hakkıyla takdir edemediler. Ve erdoçya'nın kaderi Kıyamet günü yet yüzü onun avucundadır. Ve <gülüyor> semavi de sab eliyle dürmüşdür. Toplamış, toplayıp katlamıştır. Sıbhane hıta düştüküm. Allah onların şirk hoşluklarından münezzehtir. Allah yüceler yücesidir. Yani kim Allah'tan başkasına bir kuvvet, kudret verirse Allah'a şirk hoşmuştur. Allah onların şirk hoşmalarından münezzehtir. Ayet doğu diyor ve nüfukat üst. Sura devam eder. Fesâ etti, meni sembavatı ve meni kim varsa, hepsi çarpılıp gelmişti. Hepsi ölmüş, ve hepsi özürle gelmişti. İlla menshara Allah, Allah'ın diledikleri müstesna. سُمَّنْ لُفِيْخَفِيْهِ بُخْرَ Sonra sıra bir daha öflenir. فَيْدَعُمْ قِيَامُ يَنْزُرُ Bu sefer hepsini görürsün ki ayağa atmışlar, birirmişler yani bakıyorlar. Hepsi şoktadır, birirmişler. Hepsi nazar ediyor, hepsi sağa sola bakıyor. Ne oluyor diye. Ve وَاَشْرَخَتِ الْاَرْضُ بِالْنُورِ اَحْرَبْنِهَا Yer Rabbin nuruyla aydınlanmış, parlamış. Yer bildi, Allah'ın nuruyla, Rabbinin nuruyla aydınlanmış. Allah'ın nuru tecelli etmiş. Güneş yok, ay yok. Yani i̇nsanlar Allah'ın biriktirinin biridir ama Yürüdü Allah'ın nuruyla aydınlanmış ve udi ve kitap kitap kornmuştur. Hangi kitap Allah'ın kitabı? Elimize veren kitap değil. <gülüyor> ve udi kitap Allah'ın kitabı kormuştur. Kur'an'a göre çünkü bir şey olacak. Vecihe bin nebiliyim. Nebiler Allah'ın peygamberleri getirilmiş ve şu bir de şahitler getirilmiş ve hudiyye beynahum bilham aralarında hak ile hüküm verilir hak ile demek üç şey göre Kur'an'a göre Nebilere peygamberlere göre bir de şahitlere göre <gülüyor> Hiç kimseye hiçbir şekilde zulmedilmez Hiç ölçüye şey vurur, hüküm ona verilir. هو يعلم Herkese yaptığının karşılığı tam olarak ödülür. Allah Herkesin onların ne yaptıklarını en iyi bilendir. Vesika الذين كفلو الى جهنم زمرہ İnkar edenler, mançol olanlar, şakil olanlar, büyük büyük cehenneme sevk edilirler. Hatta iza bu fucihat abwaha. Onlar cehennemin Önüne geldiğinde cehennemin kapıları onlara açılır. وَخَالَ لَهُمْ خَزَلَتْ دُّهَا O cehennemin bekçileri onlara derler ki, kapıyı açarlar, cehenneme bölük bölük gelenlere derler ki, اَلَمْ لِاَيْتِيكُمْ رُّزُولُ bilkum يَتْلُونَ عَلَيْكُمْ عَيَاتِ رَبِّكُمْ Onlara derler ki, size Allah'ın Resulüleri gelip size Allah'ın ayetlerini okumadılar mı? وَيَنْزُرُونَكُمْ لِقَاءَ يُوْيُكُمْ حَزَقُ Size bu günü haber vermediler mi? Eğer Allah'a şükredenlerden olmazsanız böyle cehenneme gelirsiniz diye size Allah'ın ayetlerini okumadılar mı? Bu günü size, bu hali size haber vermediler mi? Kadrolu benim. Dedi ki evet. Geldiler. Allah'ın ayetlerini okudular. Valla ki her bir kelimesi azabı aler Ama debiler iş işten geçmiştir. İş işten geçti artık. Allah'ın azap kelimesi, kafirler üzerine, mankörler üzerine, inkâcçılar üzerine haf olmuştur. Yani kim etmezse nankül olur, kafir olursa, küfrederse Allah'ın ona vaad ettiği cehennemdir, iş işten geçti dediler. Neden hakket kelimetül azab dediler? Allah'ın azap Allah kelimesi, Allah'ın kelimesi kitap, Allah'ın ayetleri vahiydir. Allah'ın sözü değişmez. Ney söylediyse o öyledir. O değişmiyor. Yani Allah'ın kelimesi gerçekleşti. Allah'ın söylediği hak oldu ve gerçekleşti. Ayet devam ediyor. Gînet hurû evvâve cehennem. Kâledî nefîhâ. Ebedi kalmak üzere cehennemin kapılarından gir. Bebir ise mesver mütekebbirin. Bak dedi Allah. Kibirlenmiş olanların, büyüklik kastıyanların yeri bile kötüdür. Sonuç itibariyle şüphe cehenneme gidenler neymiş? Mütekebbirmiş. Büyüklük taslamışlar. Yani gereksizdir. Allah kendisine ikram etmiş, ben yaptım diyor. Aklımla kazandım, eminle kazandım. Her ne olursa olsun, kibirlenmiştir. Onun şimdi bu buydu Resulullah Efendimiz, aleyhissalatü kalbinde zerre kadar kibir bulunan cennete giremezsin diye. zerre kadar kibir buluna cennete giremezsin. Ayıp devam ediyor. وَسِدْخَ اللَّذ۪ينَ تَقَوْ رَبَّهُمْ اِلَى الْجَنَّةِ مُزُبَلًا Rabbine karşı tafos sahibi olanlar. Yani... Rabbinin, Rabbine karşı sorumluluğunu kabul edip gereğini yapmaya çalışanlar da zümre zümre bölüp bölüp cennete sevk edilirler. Hatta ıza cavuha ve futiher ebaluha Ne zaman ki cennetin önüne geldi de, cennetin kapıları onlara açılır. Ve kâle dehum Cennetin bekçileri Onlara derler ki selamın aleyküm, Allah'ın selamı üzerinizde olsun. Size selam olsun. Tüktür. Tertemişsiniz. Ne de güzelsiniz. Allah'ın güzeliğiyle güzel olmuşlar. Rablerine boyunlarını bükmüşler. kibirlenmemişler. Rablerine şükretmişler çünkü. Evet. Ne de güzelsiniz patroluha ha gil cennete burası ebedidir ve قال الحمد لله الذي صدقنا onlar da derler elhamdülillah Rabbimiz bize cenneti vaat etti ve Rabbimiz'in vaadi haktır Biz Rabbimizin vaadine bulduk, emrinde bulduk. Rabbimize güverdik. Şükrimizi ona yaptık. Şeytanın verdiği vesileye kapılmadık. Başkalarının peşinden gitmedik. Elhamdülillah derler. Bize vaadini hak çıkaran Allah'a hamd olsun derler. Ve evresene bizi buraya varis kılın. Yani ebedi olarak bizi buraya verdi. لَتَبَلْ وَاَغُوا مِنَ الْجَنَّةِ حَيْسُنْ لَشَاءٌ Bir de cennette dilediğimiz yerde ne yaparız? Gezeriz, dolaşırız, dilediğimiz yerde otururuz. اَنْ amel اَجْرُمْ اَمِرِي Amel işleyenlerin mükafatı ne güzeldir. vezer el melaikete hakînin mi bir de beleserin arşın etrafını kuşattığını görürsün bir bi hamdi rabbihî hamd ile tesbih ederler ve kudiyen aralarında bir hak hak ile hüküm icra edilmiştir hüküm verilmiştir Vaqıd elhamdülillahi er-rabbil alamin. Başka bir şey demiyedi Allah de bururdu. Ve onların son sözü elhamdülillahi er-rabbil Eğer bizim ilk sözümüz elhamdülillahi er-rabbil olursa son sözümüz de o olur, o normaliş. Yani her işin sonunda, her işin başında Elhamdülillah, Rabbi alimim demek lazım. Rabbin devi elayık, hamde elayık. Rabbin güzel yapar, güzel yapmış. Dünyada bunu söylersek son sözümüzle o, o Elhamdülillah, Rabbi alimim diyoruz. Burada bir de melekler evet söylüyoruz, melekler de. Asın etrafını ne yapmışlar? Kuşatmışlar. Hak ile hüküm verilmiş ve onlar da elhamdülillahirrahmanirrahim derlerdi. Bu zahiri olarak bu öğledi, bir de bunun manevi tarafı vardır, şimdiki hali vardır, şimdiki. Arş gönlümüzdür, müminin kalbidir. Melekler onun etrafını kuşatır. Neden kuşatıyor? Çünkü orada Elhamdülillahi Rabbil Alemin demekten başka bir şey yapmıyor. O her an hamd halindedir. Melekler de o kanbi tavaf eder. Hamd ile tavap eder. Bu nezi khalaqakum min nefsil vahidem. Olur. Allah sizin tek bir nefesle yarattı. Hazreti Adem'de yarattı. Ve ceal minha zevce. Bildiğiz. Ondan onun eşi yaratıldı. Ne yeskune ileyha. Ne öyle yaptı. Yanında sükun bulsun diye. Sakinlik bulsun diye. Allah eşi Allah'a Demek ki eş yanında sukun bulduğumuz. Ayrıca her kişinin içinde geçerliydi. Burada azemi söyledik yalnız. Eğer eşinin gönlü eşinin yanında sukun bulmuyorsa o eş olamamıştır. Aynı şey kadın içinde geçerlidir. Gönlüm yanında su kurgulma Herkes kendini hesaba çekmelidir. Eşim yanında su kurguluyor mu? Yoksa ona eziyet müyeliyordur? Yoksa şükürsüzlük yapıp, nankörlük yapıp, niye şu yok, niye bu yok deyip onu suçluyor mu? Eksiklik her ne olursa olsun o şükürsüzlük. Olan nimeti görmeyip ol yani önüne koyup nam çekeriz yaparız. Evet. Gönlüm yanında olsun diye. Felemma teğşaha hamalet haban hafifa. Pamadet biha felemma esled. Allah Rabbı them, lakin atina ha salih, lakinem min Şatil. Sonra işi, hanımına sarıldı. Hanım bir hafif büyüklük yükeldi, yani hamile kaldı. Sonra ikisi de bilir ki, eğer bize evlat verirse şükredenlerden olur. Şakir bebek oluruz dediler. Feda ma atağıma sabihen ne zaman ki biz de ona sabih bir evlad verdik, c'a la behu şureka fi Onlar da kendisine verdiğimiz o evladın şükresin derdiye verdikimiz evladın Allah'a şükrosudur. Feta <gülüyor> ala <gülüyor> Allahu amin yüştükü. Allah onların şirk koştuklarından lezzetli. İnsan evralarıyla nasıl Allah'a şirk koşuyor? Bu söylediğinden mümkün bir <gülüyor> ilhamız. Allah'a, Ya Rabbi sen bize salih bir evlat verirsen sana şükrederiz. Ama Allah onlara salih bir evlat verince ona Allah'a şirk koştular Bunun birçok bir yönü vardır. Bir kendini çocuğa şirk koşturmak vardır. Bir de çocuğu Allah'a şirk koşmak vardır. Bu çocuğu Allah'a şirk koşmaktır. Onu öyle bir sever ki Allah'tan daha çok, Allah'ı sever gibi yani. Çocuğun rızasını Allah'ın rızasını tercih eder. Ne diyor mesela örneğin, ben çocuklarım için yapamayacağım bir şey yok, ben hayatımı çocuklarım için yaşarım. Senin Allah için yapamayacağın bir şey olmaması lazım, hayatını da Allah için yaşamam lazım. Sonra işte ben çocuğumun geleceğini düşünüyorum değil, Allah'tan yüz çeviriyor. Çocuğuma gelecek hazırdır, hazırlayacağım diyor. Bakıyorsun ki Allah'tan yüz çevirmiş. Rabbini unutmuş. Çocuğunu o kadar düşünmüş, o kadar hesabını yapmış ki Allah'ın hesabını yapmasından daha çok. Allah'a şey koştu. Öldüğünden ne oldu? Öbür tarafa gider, tarafa bakar. İlk yılda bu tarafa baktığında pişman oldum. Keşke Rabbime kulluğumu yaptaydım. Keşke onu bir nimet olarak görüp ona şükür Onu Salih bir evlat olarak yetiştirseydim. Salih bir evlat olarak yetiştirmek eline onun zahirini düşündüm. Zahiri hayatına bakıp onu Allah'a şekil Allah'a teslim edemedi, güvenmedi Allah'a. Allah olan münezeh dedi. Ne demi Allah olan münezeh? Ve taala Allah ıramla Allah olan ışıq koşmasından münezeh. Ne demi? Onlar Allah'a ışıq koşuyor. Ben onların Rabbi değilim dedi Allah. Bana Rabbim diyor. Size bana Rabbi mi diyor? Vema öldürdüm. Müjdeline illa mübeşirine ve müzirin. Biz Resullerimizi sadece müjdelici ve uyarıcı olarak göndeririz. Femen amele ve eslah. Her kim iman eder ve kendini ıslah eder, kendini düzeltirse Fena khavfun aleyhim ve razım yahserim. Onlar için ne korku vardır ne de mahzun olmak vardır. Bu delil nice surevi ayet ilan. O kimseler ki ayetlerimizi inkar ederler, nankörlük yaparlar. Yemasu hamul azabu bi makam. Yem suh. Cehennemliklerindedirler. Yanlış ve kötülüklerinden dolayı onlar azap alacaklar. Kul, de ki لَا أَغُورُ لَكُمْ اِنْدِ خَزَائِينُوا اللّٰهُ Hitap Resulullah Efendimiz'dedir. Dolayısıyla kıyamete kadar gelecek olan bütün duvar işlerini ki, Ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır, demiyorum. Ne demek? Yani ben dua ederim her arzu isteğin yerine gelir, böyle bir şey yok. Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyor. Allah peynabeyini tanıtıyor, kendini tanıtıyor. Ben bir müşah-ı camiri tabir oldum ya da bir veli ya da işte bir şey anlatırken onu Resulullah Efendimiz'in önüne geçirmek küfürdür. Değil mi? Eğer o peygamber varisi ise o zaten onun arkasında durur. Nasıl öne koyar diyorsun? Eğer o gerçekten benim müşrizim kamilse onun nuru ona asetmiştir. Ayıp baba gerekip nasıl önüne koyar diyorsun? Bak ne buyurdu? Ben size "Ku da eculu lekum indi hazainullah." Ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. "Ve la a'lemu'l hayr." Ben gaybı bilmem. Niye gaybi Allah biliyor da onda ben gaybı bilmem. Ve Vela akolunu kiminli melek? Ben size ben bir melekim de demiyorum. Ben de sizin gibi bir beşer. Başka ikililerde öyle diyor di. Ben bir beşerimmiş Ben de sizin gibi bir insan, bir beşer. Ben, ben, ben, ben size bir melekim de demiyorum. Melek gibiyim demiyorum yani. Ben de bir beşerim sizin. İ, atbegu illa ma yuha illeye. Ben sadece bana vah yorununa Allah bana neyi vahyetmişse ben ona tabi olur. Fark buymuş. Kul, hel yestevil e'ma ve vesil. De ki onlara hiç görenler de, hiç körle gören bir olur mu? Görenler de gören bir olur mu? kim Allah'ın ayetlerine uyarsa, Allah'ın vahyettiğine uyarsa, o görüyor. Kim uymuyorsa, onu ciddiye almamışsa, anlamamışsa, dinlememişse, o da kör. Hiç görende görmeyemiz olur mu? Aramızdaki farkı olur mu? Yani bizi Peygamber'in insanlardan ayıran, onu en yüksek makama çıkaran, onun melek olması değil, Allah'ın hazinelerinin onun yanında olması değil, kaybi bilmesi değil. Nedir? Allah'ın kendisine vahiyine uymasıdırymış. Onun için Allah'ın vahiyine uyanlar görüyor, uymayanlar kör bir delil olma. Hiç gören de olur. Efendimiz Siz düşünmeyecek misiniz bunu? Bunun üzerinde tefekkür etmeyecek misiniz? Bunu anlamaya çalışmayacak mısınız? Ayet devam ediyor ve en zirvü <gülüyor> Kur'anla, onunla uya. Aladin yakavun an, yapsuru ila Onların evet, uya, ne uya? Problelerin huzurunda toprak sokların jasa deyim. Günden korkuları uyuyor. Gerisü geriyormuş. Laysa lehu min dunihi veli. O gün onlar için bir dost yoktur. Kimdir dost? Sadece Allah. Ve la şefii. Şefaatçi yoktur. Şefaatçi Allah'tır. Duâları <gülüyor> Bunu onlara anla, bu ayetleri onlara anla belki umulur ki takba sahibi oldular Allah'a karşı sorumluluğunu anlayıp kabul edip gereğini yaparlar. Rablevi dinler. <gülüyor> ve la tetridu ledine, ve la tutridu ledine, ged'une rabbehum Bilegadati ve aşi. <gülüyor> Sabah akşam Rabbinin rızasını dileyerek Rabbini isteyerek yalvuranları huzurundan kovma. Bu hitap var <gülüyor> Sabah akşam Rablerini isteyerek ona yalvuranları <gülüyor> huzurundan kovma. ''Yürüdüğüne veşhehu'' Çünkü onlar Rabbinin cemarını istiyorlar. Rabbinin cemarını bilemişler. <gülüyor> Resulullah Efendimiz'e iman eden bütün sahabe böyle. Allah'ın cemarını istiyor. ''Yürüdüğüne <gülüyor> veşhehu'' Allah'ın veşhehu'ni <cemalini> ilade etmişler. <gülüyor> bilemişler. Tercih etmişler. <gülüyor> Onların hesabından sana herhangi bir şey yoktur. Onlar ramdelerini istiyor. Ramdeleri de onları istiyor. Sen onların hesabını verecek değilsin yani. Vulma bil hesabince aleyh bin şey. Senin hesabından da onlara bir şey yoktur. Eten rudahum. Ma tekunu min sadidin. Eğer onları ilanadan kovarsak ne olur? Zabinden neler olur? Zülf etmiş olur. Bu ayet Resulullah Efendimiz'e onun bütün varislerine ben alimim diyen bütün alimlere hitaptır bu. Eğer biri yanına geldiyse, Rabbini istediyse, bir şey öğrenmeyi istediyse onu kovma malına bakarak, mevkisine bakarak, ayrım yapma dedi. O hesabını Allah'a verir, sen de hesabını Allah'a vereceksin. Hesabı böyle yap dedi. Bu iyidir, kötüdür diye, diye ayrım yapma dedi. Yaparsan ne olur? Senin hesabını ona sorulmaz, ona hesabı sana sorulmaz. Hesap Allah'a aittir, sen o seni yap dedi. O varsa olursun dedi. Ona zulmetmiş olursun dedi. وَكَزَارِمْ فَتَنَّا رَعْضُهُمْ بِاَعْضُ Allah, işte bu böyledir, dedi. Biz onlardan bir kısmını bir kısmıyla imtihana tabi tutarız. لِيَقُولُ اَحَاُولَاءِ مَنَّ اللّٰهَ عَلَيْهِ مِنْ بِاَنْ Allah nasıl imtihana tabi tutuyor? Onlar diyecekler ki Allah'ın bizim aramızda kendilerine bir kullar bunlar mı Diyecekler. Niye? Çünkü iman eden sahabe batırdır, köledir, kimsesi yoktur. Mazlum durumdadır, ötekleri zengindir. Kendilerini onlardan daha üstün görüyor da onlar Allah'ın aramızdan ikram ettikleri nimet verdiği kullar bunlar mıdır? Bunlar da mı Allah'ın cevabını istiyor. <gülüyor> Doktorları istiyor. Bunlar mı bunu Allah yaptı? Diyecekler. Desinler dedi Allah. Bu bir imtihan dedi. Hayat bir imtihan dedi. Eleyse <gülüyor> Allah bi'e'leme bi'şakirin. Allah şakirleri bilmez mi dedi? Allah şükredenleri bilmez mi? Kim şükredecek Allah onu bilmez mi? Kim şükredecekse Allah nimeti ona verir. Dedi. Onu peygamberiyle beraber eder. Ama dışarıdan bakanlar onlara bakar size derdi Allah'ın kendilerine nimet verdiği bunlar mıdır? Buna mı Allah'a dost olacak? Allah rızasını istiyor. Allah'ın cemalini istiyor. Bunlar mı nimete layıdır? Diyecek mi? Desinler dedi Allah. Bu bir inkiham. Şimdi öyle bir bir Allah'ın rızasını istiyor, dostluğunu istiyor, cemarını istiyor. Bakıyorsun öteki oradan ötekiyle ya da ailece hep beraber konuşuyorlar. Sen de Allah'a dost olacaksın? Bu da onların imtihanı. Ve <gülüyor> indahu nafatihu lghay. Gaybı anahtarları onun yanında, Allah'ın yanında. Leyla ebûha illâ O'ndan başkası onu bilmez. Gaybi bilmez. Ve ya'lemu mâ fi'l mâ Arzda, diyarlarda, denizlerde ne varsa o biliyor. Ve mâ tesbûtu min varaqatin illâ Hiçbir yaprak yoktur ki o ağaçtan düştüğünde Allah onu bilmemiş olsun. Yani ağaçtan bir yaprak bile düşmüş olsa, düşse o Allah'ın gelir ve Allah onu biliyor. وَلَحَبَّتِ فِي ذُلُمَاتِ اَرْضِ Yer'in karanlığında bir tane varsa Allah onu bilir. وَلَا رَبِّ وَلَا ya bilsin illa fi kitabin mübinn Ne yaş ne kur Her ne varsın hepsi aparsak olan kitaptadır. Az önce hepsini yazmıştır. Ve vadedi ve vakum bir değil. Gece olduğunda sizi vefat edeceğiz. Ve yâlâmû ma jâhhtm Bilnihaar, gününün sizi tekrar uyandırır. Uyanırmam zerrektur bilnihaar. Gününün ne yaptığınızı size göstermek için. O biliyor, size göstermek için. Sizi tekrar ne yapar? Bilütil. Sümle yevgasukum bihi yok <gülüyor> yukte ecelu nüsemna. Sonrası bir diriltir. Tabi. Bezi olan eceliniz gelinceye kadar. Sümme ileyhi merciyo okun. Sonra dönüşünüz onadır. Sümme ünebiyukum bima kuntum ta'lamun. Sonra size neler yaptığınızı haber vereceğim. Huvvel kahiru fevkhe fevkhe ibadihi. Allah kulları üzerinde kahirdir. Yani bütün kullarının odratındadır. Kapırdiye olmasın. Güçlü aleykum Allah bir de sizin için koruyucular, koruyucu melekler gönderir. Hatta iza cahedede konulmaya bak. ki sizin sizden birinizle ölüm gelinceye kadar. Ölüm gelince ne olur? Artık onu muhafaza melekleri, onları geri çekerek. Artık koruma yok. O korumayı çekince ne oldu? Melekler onu korumuyor. Vakit gelmiş. Yürüm <gülüyor> vaat diye. Tevaffet hu Resulullah. Resullerimiz yani melekler onu vefat ettirir, ruhunu alır. Ve humla yufar yutur. Onlar herhangi bir şekilde bir eşitlik yapmazlar, bir yanlışlık yapmazlar. Yani enceh-yemeler kimselerde <gülüyor> vakit gelince de kurtuluş olmaz. سُمَّ الرُدُّ اِلَّا اللّٰهِ مَوْلَهُ Sonra hak olan mevlalarına döndürülürler. Yani Allah'ın huzuruna götürülürler. Ela <gülüyor> yani, lehul الْحُقْ Dikkat edin, hüküm Allah'ındır. Bunu unutmayın. Hüküm Allah'ındır dedik. Bu Buna karşı dikkatli olun. Her konuda hüküm Allah'ındır. Ölüm de Allah'ın emriyle, dedir. Hükmü dedir. <gülüyor> Ve huve esra hasidi o hesap söylemlerin en serisidir. Çok seri halde çok sıra abdice hesabı görür. Kul men minacikun min zulümatil berri veldah. De ki onlara bizi yerim ve yerlerim ve denizlerin karanlığından kim kurtarır? Tehlikesinden kim kurtarır? o an ve O tehlike anında gizli ve aşkar olarak ona yalvarır durursunuz. Dein enjana min ne zaman ki sizi o tehlikelerden kurtarırız? Ne ne bile şakir. Eğer bizi kurtarırsam biz şakirlerden oluruz derseniz derler. Yani biri denizde ya da karada bir tehlikeye düştüğünde bir sorunla karşı karşıya geldiğinde bütünüyle hem açıktan hem gizli Allah'a yalvarır. eğer bizi kurtarırsan sana şükreden olacağız derler. kulunda güneci de ki Allah sizi ondan kurtarır ve sizi bütün sıkıntılardan kurtarır. Sümme Ama sizi ondan kurtarınca siz Allah'a şirk koşarsınız. Şirk koşuyorsunuz. Nasıl şirk koşuyorsunuz? Her sıkıntı gittiğinde Rabim beni kurtardı demek yerine, Rabim bana yardım etti demek yerine, baranca bana yardım etti. İşte ben böyle akıllıydım, böyle güçlüydüm, böyle bilgiliydim, bak nasıl bir şehadettim dersiniz ve siz Allah'a şirk hoşlarsınız. İntukridullâhe <gülüyor> kalben hasen de ki egeçsin Allah'a güzel bir borç verirseniz müdaifu müdaifu lekum. Allah onu sizin için arttırır. ve yefür lekum sizin mağfiret eden Allah'u şefurun helim. Allah şükürün karşılığını verenir. Allah kurulmuş toprağa bulutları gönderir, oraya yağmurlu indirir. O kurumuş yeri diriltip buyurdu. Sonra insanları da ölümünden sonra böyle diriltiriz <gülüyor> buyurduk. Ama bunda sizin için bir ders vardı demi. Ders ederim bir daha İbrahim'e. Bu arda edin tehibo yahruzu nevatuğu izni Rabbi. Güzel berdenin bitkisi Allah'ın izniyle güzel olur dedi. Güzel çıkar, güzel yaşar. Güzel berdenin bitkisi. Ve lebi hıbu ise naryek illa Ama o berde, o toprak pisse, kötüyse ondan bir şey çıkmaz yararsız, yararlı bir şey çıkmaz. Boş şeyler işebilir orada. Toprak kötü. <gülüyor> Kezayir. Nuserrikul alati dikavmi yaşkuru. İşte biz ayetlerimizi şükreden kavim için böyle açıklarız. Ne demek? Allah ben açıkladım dedi. Allah ayetini indiriyor. Nereye? Gönül toprağına indiriyor. Gönül toprağına Eğer gönül kirliyse, pisse, öyle söyle. Orada yeşermez bir şey. Orada güzellik, Allah'ın güzelliği orada tecelli etmiyor. Niye? Toprağı kirletmiş. Ancak faydasız şey oradan çıkar dedi. Ama eğer toprak temizse vel veledül teyil Temizse orada Allah'ın izniyle ne çıkar? Yeşerir orası. Allah orayı diriltir dedi. Allah güzelliğiyle, esmasıyla orayı diriltir. Oraya güzel azap yani isimlerinden verir. Ama toprak pisse, alın, yeşer mi? Ben de merak ediyordum, doğrusu. Bu kadar anlatıyoruz. Kimisi on alıyor, kimisi elli alıyor, kimisi yüz alıyor, kimisi bir bile almıyor. Bu kadar ısra etmeme Rabbe, bu kadar çabuk da ısra etmeme Rabbe, niye yeşilmiyor diye merak ediyorum. Allah cevap verdi, toprak toprak da yedi. Taşa tohum ekersen yeşilmezsin. بَيُّنُ اللّٰهُ lekum عَلَاتِهِ Allah size ayetlerini böyle beyan eder ki لَعَلَّتُمْ <gülüyor> تَشْكُرُونَ Belki şükredersiniz diye. Şükretmeniz için Allah'ın ayetlerine şükretmek lazım. Allah ayetlerini bir şekilde bize beyan ediyorsa, anlatıyorsa, açıklıyorsa bunun için Allah'a şükretmek lazımmış. <gülüyor> وَمَزَنُوا لَذ۪ينَ يَثْفَرُونَ عَلَى اللّٰهِ كَذِينَ Onlar o Allah'a iftira atanlar, yani Allah'ın söylemediğini söylemiş gibi konuşanlar, Ondan kıyamet gününü ne zannediyor? Yani kıyamet günü biz kitabımızı ortaya koyup ona hesaba çekmeyeceğimizi mi zannediyorlar? Allah'ın iftira atanlar. Din diye Allah'ın tedavini değil de başka şeyleri ürün koyup din budur diyenler. Dineyi Allah'ın kitabından öğrenmeyi Allah'ın iftira attırmıyor. <gülüyor> Yümbel kıyameti inallâhe lezzûfellî anennâs Gerçek şu ki Allah insanlara büyük ikramda, büyük fazilette, ehsanda bulunmuştur. Ama insanların çoğu şükretmezler. وَاِيْ تَنَزَّلَنْ رَبُّكُمْ لَاِيْ شَكَرْتُمْ لَاَزْجِدَنْ لَاكُمْ Rabbiniz şöyle buyurdu. Eğer şükrederseniz nimetimi artırırım. وَاِيْ كَفَرْتُمْ Eğer küfrederseniz, şükretmezseniz kök olursunuz. Nankörlük yapmış olursunuz, inçar etmiş olursunuz. اِنَّ اَزَابِينَ شَدِينَ Muhakkak ki benim azabım çok şiddetliydi. <gülüyor> Şükretmeyenler etmiştir Allah'ın azabına uğramış, hak etmiştir. Nasıl? Allah nimetini alır, işte bir ona azap olur. Hangi nimete şükretmezsek bilelim ki orayı kaybedeceğiz. Allah bunu alır. Allah ödürler caymaz. Şükretse bunu artırır, etmezse azabım çok şiddetlidir. Mesela Allah evlat vermiş. Eğer evlat nimetine şükretmezse, şükretmek ayrı şey bir de şirk şey, koşmak vardı, ona da dikkat ediyorum. Eğer evlat nimetine şükretmezse, bilmeni ki onu kaybediyor. Evlat ona azap olacak demektir. azap. İle de ölmesi gerek, azap olur Aynı şekilde mesela iki kişi birbiri seviyor, bakıyorsun de bir süre sonra bakıyorsun ki birbirlerine azap olmuşlar. Niye? Şükretmediler onun için. Birbirlerine şükretmediler. Birbirleri için Allah'a şükretmediler. Her konuda bu böyledir. Eğer şükredilmezse o ona azap verir. O nimet ona azap verir. وَوَسَّيْنَ الْيِنْسَانِ بِي وَالِي دَيْنَا biz insana şöyle va'ayette bulunduk. Bir valideyih hamaletu unhu. Buaden al waani. Biz insana şöyle kavlayette bulunduk. Vasiyet. Son söz demek. İnsanın son sözümüz şu olmuştur. Anana babana çünkü anası orin Zayıflıkla, zayıflık üstüne zayıflıksa onu taşıdı. Ve fisa beku fi Bir de onu sütten ayrılması iki sene içindedir, haberlikle beraber. Ve enişkür li velivalide ike. Bana şükür, bir de anına babana şükre ile yetmesi. Dönüşünüz bana. Allah şakir bir kur oldu dedi Allah'a şükret, anana babana şükreden bir kur oldu. Teşekkür eden bir kur oldu dedi Anası orayı düştükle, zayıflıkla, sıkıntıyla taşırdı. Ana teşekküre dayıhtır dedi in <gülüyor> terk eğer küfrederseniz, nankörlük ederseniz ve inni'llahu ganiyun bilin ki Allah'ın size ihtiyacı yoktur. Allah gani. Hiç kimseye, hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. <gülüyor> Wala yerdan li ibadetihi Ama Allah kullarının küfrüne razı olmaz. Nankörlüğe razı olmaz. Nankörlüğü sevmez ve buna razı olmaz. وَاَيْنْ تَشْكُرُوا يَرْدَهُ لَكُمْ Eğer şükrederseniz, işte Allah bundan razı olur. Şükrünüzden razı olur. وَلَا تَزِيرُوا وَزِيرَتُونَ وِذْرَةُ اُخْرَةُ Hiç kimse, hiçbir ülkü olan, günahı olan, Günahını bir başkasına veremez, bir başkası bir başkasının günahını çekmez, çekemez. Herkes kendi günahını yüklüyor. Yani köfürü'nün, lan köfürü'nün günahını herkes kendisi yüklenir. Sünbe ila Rabbi ukom Sonra bölüşürüz Rabbimizedir. <gülüyor> Zed ve yine bir <gülüyor> ukom bir maqcontun tameluk ziyafetlerinizi haber verecek innehu. Alîm'ın bizat üstü. Ve Allah gömüzlerdekini bilendir. Açıkladığımızı nasıl biliyorsa gizledikimizi de öyle bilendir. Evet. Sadıcı bir ayet okuyup sohbet boyunca o ayeti izah etmek mümkündür. Anlamaya çalışmak mümkündür. Ama mümkün olduğunca Allah'ın ayetleriyle Allah'ın isimlerini anlamaya çalışıyoruz. Öyle ki söz hakkı Allah'ın olsun. İsmini o nasıl ayetlerinde anlatmışsa, nasıl anlamamız gerekiyorsa öyle anlamaya çalışıyoruz. Evet. Allah'ın şatil isminin bir de kulda tecelli etmesi lazım. Zaten anlamaya çalışırken Mazal, şakir kulları da anlattık, kafir kulları, kulları da anlattık. Eğer şükretmezseniz, kafir ol, küfür, küfere ederseniz Allah'ın sizin şükrünüze ihtiyacı yok dedi. Sizin için küfür razı olmaz, küfür sevmez. Sizin için şükre dan razı olur dedi. Yani şükretmezsin sana ihtiyacı yok dedi. Allah bizim şakir kullarından eylesin. Amin. Şükreden kullarından eylesin. Amin. Allah bizi şükredenlerden eylemesin. Amin. Nan kölerden eylemesin. Allah bizi nimetin asıl sahibine şükreden nimetin vesile olanlara teşekkür eden kullarından eylesin. Amin. Allah hepimizin razı olsun. Arkadaşlar soru <gülüyor> bildirmişti nazar ve büyüklardır. Nazar, nazar etmek demek, bakmak demektir, bakmak. İki türlü bakış vardır. Bir güzel bakış vardır, bir de kötü bakış vardır. Bir muhabbet de bakmak vardır, rahmet de bakmak vardır. Bir de hasetle bakmak vardır. Nazar hasetle bakışın ismi haset. Mesela birinde bir nimet var. Bu nimet bende de olsun deyip o muhabbetle bakılırsa bu nazar olmaz. Hasetle bakmak ne edemeydi. Bu, bu nimete layık değildir. Bu nimet bunda olmamalı, bende olmamalıydı. Dediğinde bu hasettir ve bu peşinden nazarı getir. Bu kötü bakış çünkü. Resulullah Efendimiz buyurdu aleyhissalatü vesselam. Ateş nasıl odunu yiyip bitiriyorsa hasetle amelleri öyle yiyip bitirir. Ne haset ederse etsin, kimi haset ederse etsin Allah'ın taslimatına razı olmamış demektir. Allah bana haksızlık yapmış, bana zulmetmiş demektir şimdi. Şirk, eğer birinin nazarı varsa, o şirke düşmüştür. Böyle bir bakıştan, böyle hasetle bir bakıştan herkesin kendini mahfaza etmesi lazım. Eğer şeytan böyle bir meselesine verirse, bu kurbuna layık değil, buna ben daha layıkım ya da başkasını söylesin varlığı daha layıktır derse hemen nefsini uyarmalıdır, şeytani hemen uyarmalıdır. Ya Rabbim ne yaptığını bilmiyor, demelidir. Hemen bunu söylemelidir, nefsine söylemelidir, uyarıp ihaz etmelidir. Böyle kötü bir bakış neye sebep olur? Manevi aleme en yakın zahiri organımız gözümüz. Gönülden aldığımız dışarı manevi olarak veren organımız gözümüz. Bakışımız diyor yani, bakış. Nasıl güzel bakış varsa öyle de manevi bir bakış vardır. Güzel bakış varsa öyle de kötü bakış vardır. Kötü bakışa nazar deniyor. Mesela ben bir örnek vereyim. Zatın biri delimişleriyle beraber yoruluyorken <gülüyor> o zatın evlatlarından bir tanesi babasına uyuyormuş. Demiş biri kendi kendine düşünüyor o anda. Biz hep beraber Huzat'ın peşinden gidiyoruz. Madem ki Egemon'un manevi öyle hali varsa, neden kendi oğluna <gülüyor> ikramda bulunmuyor, ona niye yardım etmiyor? <gülüyor> bu manevi bir durum. Yolda olsa diyor, durdu, önce o dövüşe baktı, görünen öyle geçirene baktı. Sonra orada bir köpek var diyor. Diyor köpeğe baktı, köpeğe nazar edince, köpek oradan koşup geliyor. Tabi müşitin önüne geliyor ama duramıyor. Bir kere bakmış öyle buna. Köpek diyor, öyle bir hal aldı ki, düştü bayıldı, artık öldü mi, ölmedi mi onu bilmiyoruz diyor, ıslat o, o devşe dedi ki, benim oğlumda bu köpek kadar kabiliyet yoktur. Muhabbetler, köpek sarhoş olur. Bazıları öldü deriler muhabbetler, bazıları bayıldığı dediler. en iyisi onu orada bırakıp bitirer yalnız. da manevi bakmıştır. Çünkü bakarken gönlüyle bakıyor haset de böyledir, nazar böyledir. gönünde haset vardır. O pis bakışıyla bakınca gönlümden, yani gözümden o şua çıkıyor bir kere. Ona yansıyor. Dolayısıyla zarar görüyor muyum? Görüyor. Pis bakış. Bunun için yapılması gereken şey nedir? Fela ve naz surelerini okuyup sabah, akşam elini öflüp başına ayağına meslekine hasetten de sakınmak gerekiyor. <gülüyor> Çünkü ateş nasıl olduğunu yazıp bitiriyorsa haset de içindeki onun amelini gibi bitiriyor. Amelini, kayrını bitiriyor. <gülüyor> bir komşum var, o kadar <gülüyor> yaşında ve intihar edebilecek bir durumda. Allah'a isyanı ediyor ailesi onu zor ediyor. Sürekli maddi ve manevi ailesinin zararı veriyor. Bu durumda ailesinin ne yapması gerekir? Buraya getirsin. Değil mi? Yani bunun artık şeyi olmaz ki, Uzaktan onların yapabileceği gibi bir şey olsaydı, o insan evladını yapmaz mı gerekeni? Yapar. Yani bir de bir evlatların o hale gelmesi mi lazım buraya gelmesi için? Getirsin eğer sahibi evlat olmazsa, Anaya, babaya, şükreden bir kul olmazsa kabul etmesin de. Onların ne kadar buna ihtiyacı varsa, o çocuğun ne kadar ihtiyacı varsa, ananın babanın o kadar ihtiyacı var yalnız. Bir ayette devre ölücü yapmanın günah olduğunu söylüyorlar. Yani toplu yapma günahdır. Hangi ayette söyleniyor? bunu? Mesela makul ve mantıklı olarak giyinmektir. Böyle şeylerle uğraşmak gerçekten hoş olmayan bir şeydir. Allah bizden iman etmemizi istiyor. Kendisine abdolmamızı istiyor. Yani saçı başı üzerinde toplamış, yok arkada toplanmış. Böyle şeylerde bu nefis gibi takdir etmek doğru değil. Derdi Allah olmuyor. Derdi Allah'a abdolmak olmayanlar Böyle basit şeylerle uğraşır, bir din zanneder. Din diye takdim eder. Gibi bu dedin. İsteyen devlet öpüşüyle hassas yapabilir bir sorun yoktur. Maddi ve manevi zarara girdiğin bir iş yerini, ailenin hiçbir bireyin, ona vermemesine rağmenin orayı kaçma ne kadar doğrudur. maddi maneviz araya gülürse ne açıyorsun? Allah müminliğini talip ederken onlar işlerini meşru etle aralarında istişare yaparak yaparlar bunlar. Mümin istişare eder. Ayet'in hiçbir üyesi eğer onay vermiyorsa mutlaka İstişare i̇ş gerekir. İstişare i̇ş niye gerekiyor? Onayı almak için. Herkes kendi fikrini söylesin diye. Belki daha güzel bir şey ortaya çıkar. Ailenin orayı vermiyorsa mesela bazı kardeşlerimiz öbür taraftan oradaki kardeşlerimiz de istişare iş Yani üç kişiyle orada istişare iş eder. Bakalım ola ne söylüyor. Ama onlar da yok. Bu doğru değil. Onayı vermediyse bu durumda yaparsan ne olur? Zarar görürsün. Bu tarafa da katamazsın. Ne olursa olsun işte istişare et. Birbirimize danışarak yapmamız lazım. Allah'ın mümini ve talip edilir. Resulullah Efendimiz de aynı şekilde sahabeyle istişare et dedi. Peygamberine de öyle söylüyor. Sen peygambersin. Ben biliyorum deyip bir şey yapma. Aynı zamanda örnek olması gerekir. Korut Savaşı'nda istişare etmişti. Çokunluk dışarıda karşılarında dediler, kaybettiler. Ne buyurdu? onları affediler. Onlar için bile mahvur ettiler. Onlarla istişare etmeye devam ettiler. Benim yani karar yanlış olabilir. Onda hayır. Yani i̇stişareyi yapmak gerekiyor. İstişareye kıymetle yer vermek gerekiyor. Herhangi bir şey yaparken istişare kayıp. Eşimle 10 senedir aynı evdeyiz. Fakat sadece eşimin ihtiyaçlarını karşılıyorum. Konuşmuyoruz. Bu doğru mu? Nasıl doğru olsun? Biz eş olamamışız. Hayat kısadır. Allah ait kerifede buyuruyor ki eşler için diyor, buyuruyor. Eşilere söylüyorum. Olur ki eşinin herhangi bir hadi, tavır hoşuna gitmeyebilir. Ama sen bilmezsin dedi. Belki o senin işte hayırdır. O hayır var. Sadece o yanlışı, o kusuru görüp öyle ayrılmadın Kim güzel yaparsa, doğru yaparsa kazanır. Ne yaparsan, ya Rabbi senin için bunun hatasının, kusurunun yanlışını affediyorum. <gülüyor> Sanki olmamış gibi davranıyorum. Benim vazifem neyse onu yerine getiriyor. Eşme karşı vazifem neyse onu yerine getiriyor. Getireceğim. Şekara taviz vermeyin. En güzel şekilde neyse onu yapacağım deyin. değil. Hayır, on senede aynı yerdeyiz. Sadece ihtiyacı karşılamak olur. Evet değil. Gönlü yanında sükun bulsun diye. Yani. <gülüyor> Bu durumda eşlik vazifesini yapalım, yapacağım demelidir, yapmalıdır, yapıp pazarmalıdır yani. Ölmüş bir insana mevlüt veya Kur'an okumak olur mu? olur mu? <gülüyor> güzellik varsa o güzel tekindeki bir ayet, başka bir ayetin hükmünü ortadan kaldırılmıyor. Kaldırmaz. Kur'an'da <gülüyor> ayetlerde mesaf yoktur. tedric var. Yani safha safha onun on hükmünü ortaya koymak işaretinde vardı. Herhangi bir ayet başka bir ayetin hükmünü kaldırmaz. Ama Başka bir ayetin başlangıcı olabilir. Yani tedirici geldiğinde bu böyledir. Az önce içkinin zararı faydasından daha çoktur dedi. Sonra bu kötüdür dedi. İyi değil dedi. Öncesinde daha yumuşak söylenmişti. Sonra da içki, kumar, parmakları, şenka, içki, piştiktir. ''Bırak beni, onu, ondan vazgeçtim değil mi?'' değil mi?'' dedi. Bu tediricidir. Bir ayet, ayetin ayette birini kaldırmıyor. <gülüyor> Kıyamete kadar bir öyledir. Birini Allah'a davet ederken, birinin arışkanlığını gördüğümüzde ondan kurtarmak istiyorsa, onda tedrici olmak gerekiyor. Bırak, kes bunu. Demekle iş bitmiyor. Yapamadık, beceremez. Gücü yetmez. Yani anlatırken, Söylemen lazım önce, bunun zararının faydasından daha çoktur. Daha çok zarar verir. Sen sanki bir fayda görür gibi görürsen de, seni rahatlatsa da, iştiği için söyledim bunu. Sonra bunun cazasını çekiyorsun. Beş saat rahatlıyorsun, iki saat rahatlıyorsun ama sonra on saat rahatsız oluyorsun, rahatsız ediyorsun. Zarar. Bu zahir. Sonra Allah buna haram tutmuş, buna şeytan pütsüğü demiş. Sen haram bunu içecek ne? misin? Demek lazım. Yani senin de tedbirci gerekiyor. Onun için ayetler birbirini hükücüs bırakmaz ama birbirini tamamlar. Tedrici bu demek. Allah hepinizden razı olsun.